Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün kitaplara iman konusunu gündeme getirmeye çalışacağım. Rabbimiz sadece Kur'an'ı inzal etmemiş, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden önce gönderilmiş peygamberlerin nicelerine küçük ve büyük kitaplar vahyetmiştir. Biz bütün peygamberlere gönderilen kitaplara küçüğüyle büyüğüyle tümüyle iman ediyoruz. Onların asıllarının Allah katından olduğunu, vahiy ürünü olduğunu kabul ederek, tümüne iman ediyoruz. Bu kitapların bir kısmı küçük kitaplar demek olan sayfalar anlamına gelen suhuf, bir kısmı da büyük kitap anlamında kitap tabir edilen ifadeyle gündeme gelir. Malum ki Kur'an'ın haber verdiği, Dört büyük kitap vardır. Davut Aleyhisselam'a indirilen Zebur, Musa Aleyhisselam'a inzal edilen Tevrat ve İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil. Bunun dışında tabii ki Hz. Muhammed Mustafa'ya indirilmiş olan kitabımız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim dışındaki bu üç kitap bugün asıllarıyla indirildiği metin ve indirildiği değişmeyen e, esasıyla, insanların elinde mevcut değildir. Dolayısıyla kitaplar tahrif edilmiş, atmalar veya katmalarla bir kısım hükümler çıkartılmış, bir kısım kitabın aslında olmayan hususlarda ilave edilmiştir. Bundan münezzeh olan sadece Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah olduğu gibi onu kıyamete kadar koruyacak, tahrifattan münezzeh tutacak olan bizzat Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de bu net bir şekilde zikri Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diye Cenab-ı Hakk'ın koruması altında olduğu net bir şekilde vurgulanır. Hangi peygambere ne kadar sayfalar indirildiğini, Kur'an-ı Kerim haber vermediği gibi sahih hadis-i şerifler de bu konuda bize bilgi vermezler. İşte 100 suhuf olduğu, Hz. Adem'e 10 suhuf, e, Şit aleyhisselam'a elli, İdris aleyhisselam'a otuz, İbrahim aleyhisselam'a on suhuf verildiği ile ilgili rivayet e, çok sağlam değildir. Bu konuda e, sahih hadis ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesi söz konusu değildir. Biz e, hangi peygambere ne kadar sayfalar verildiyse tümüne iman ediyoruz. Mümkün ki bu dört kitabın dışında da başka kitaplar vardır Kur'an-ı Kerim nice peygamberlere sayfalar ve kitaplar verildiğini, bunlardan Yakup, Süleyman, Yusuf gibi bazı peygamberlerin isimlerini verilerek, bunlara kitaplar indirildiğini ifade eder. Dolayısıyla hangi peygambere ne kadar kitap ve sayfa verildiyse, biz onların tümünü kabul ediyor, tasdik ediyor ve onların asıllarına iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, Diğer kendinden önce indirilmiş kitapları neshetmiş, etmiş, onların hükümlerini geçersiz saymıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'den önce Allah insanları kendi dininden, İslam'dan haberdar etmek için peygamberleri vasıtasıyla emir ve yasaklarını, inanç esaslarını e, insanlara, kullarına bildirmiş ve o kitaplara iman edip onları yerine getirerek, onların hükümlerine uyarak, dünya ve ahirette kurtuluşa erebileceklerini belirtmiştir. Ama Kur'an'la birlikte artık değişen, tahrif edilmiş olan kitapların hükmü geçersiz kab kabul edilmiş ve bütün insanlar ancak Kur'an'a inanıp onun hükümlerini yerine getirdiği müddetçe dünyada ve ahirette kurtulabilecekleri hükmü geçerli kalmıştır. O yüzden Kur'an dışındaki kitapları belki sadece merak ettiğimiz, onlardaki konuları araştırma ihtiyacı duyduğumuz için ancak elimizi alabiliriz. Yoksa Kur'an var iken insanları tümüyle bağlayıcı başka bir kitap söz konusu değildir. Ama asılları itibariyle biz bütün peygamberlere indirilmiş küçük ve büyük kitaplara iman etmek mecburiyetini taşırız. Evet bizim için esas olan bu genel imanla alakalı kitaplara ve sayfalara imanla birlikte esas kitabımızı tanımak, onunla irtibatımızı güçlendirmek, şu mübarek günlerde kitabımızla kopmaz irtibatlar sağlayıp dünya ve ahiretimizi kurtarmaya çalışmaktır. Kitap kavramı Kur'an-ı Kerim'de 255 yerde geçer. El-Kitap şeklinde yani Allah'ın kitabı anlamında ifade 230 yerde vurgulanır. Kur'an adlı son kitabın bu ismi, Kur'an ismi 70 yerde zikredilir. Kur'an dışında Kur'an için farklı isimler, Furkan gibi, zikir gibi ifadeler yine Kur'an'da yer alır. Kur'an'ın temel kavramlarından biridir kitap kelimesi. Türkçedeki kitap anlamı yanında yazılı şey, yazı, yazılan ve yazdırılan anlamlarına da gelir kitap kelimesi. El-Kitap, Allah'ın kitabı demektir. Kur'an'ın kitapla ilgili ifadelerinden sadece vahiy ürünü olan peygamberlere gönderilmiş yazılı esaslar akla gelmez. Aynı zamanda genel anlamda vahiy demektir kitap. Son peygambere gelmiş bulunan vahiyler toplamı olan Kur'an anlamında da bu kitap, el-Kitap, ...kelimeleri kullanılır. Kur'an bunun yanında kitap tabirini bütün kainat için kullanır. Aynı zamanda insan da Allah'ın bir kitabıdır Kur'an'a göre. Yine levh-i mahfuzdaki evrensel kayıt kitabı yani evrensel kompütür de Kur'an'da kitap ifadesiyle değerlendirilir. Yine her ferdin fiillerinin kaydedildiği bireysel disketler olan... Amel defterleri olarak da değerlendirilen Kur'an'ın e, ifadesiyle kitap vardır ki yarın mahşer gününde insanlara e, gösterilecek büyük küçük ne yaptıysa insanlar sanki kameranın tespit ettiği kasetlerin kayda geçirdiği şekliyle o kitaplarda yer edecektir. Kur'an'a göre insanın önüne okunmak üzere konan üç temel kitap olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak değerlendiriyoruz. Kainat kitabı, vahiy kitabı olan Kur'an ve insanın bizzat kendisi. Bunlar birbirleriyle en güzel şekilde tefsir edilir. İyi şekilde, doğru şekilde anlaşılabilir. Kur'an, diğer iki kitabın gereğince okunup değerlendirilmesini kolaylaştıran bir nurdur, ışıktır. Kur'an olmadan insanlar doğru bir şekilde kendisini de kainatı, tabiatı da doğru bir şekilde anlayamaz. Evren ve insan adlı kitapların gerektiği şekilde okunabilmesi için bizzat Allah vahiy kitabı Kur'an aracılığıyla insana yardımcı olmak için devreye girmektedir. Zaten bütün ilimler bu üç kitabın izahı şeklinde okunup anlaşılması şeklinde e, ortaya çıkmıştır. Nakli ilimler Kur'an ve sünnetin izahı şeklindedir. Akli ilimler de kainat ve insan adlı kitapların izahı sadedinde gündeme gelir. Kur'an bu üç kitabın delirli pasaj ve parçalarını ayet olarak ifade eder. Kur'an bir ayetler topluluğu olduğu gibi kainat ve insan da ayetler topluluğudur. Kur'an bu şekilde vurgular. Ne vahiy kitabı Kur'an, insan ve eşyaya ait ilimler olmak sizin. Doğru ve geniş bir şekilde anlaşılabilir ne de eşya ve insan vahiy kitabı olmadan layıkıyla anlaşılıp doğru bir şekilde insanların hizmetine girebilir. Evet e, insanların üç önemli kitabı birbirleriyle yorumlayarak birbirlerinden koparmaksızın anlamaları, ilimlerinin artması, dünyadaki huzurlarının genişlemesi, kendilerini kuşatması, toplumu rahata, huzura kavuşturması için çok önemlidir. Kur'an adlı kitap, kainat adlı kitap ve insan adlı kitap birbirlerinin izahı ile geniş şekilde okunmalı, anlaşılmalıdır. Sevgili dinleyiciler, meşhur bir oduncu hikayesi vardır. Daha önce anlatmış olabilirim. Tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İhtiyar bir oduncu, önünde yığdığı koca ...odun kümesini, odun yığınını elindeki körelmiş baltayla zorlanarak, sıcakta terleyerek kırmaya çalışmaktadır. Oradan geçen bir genç vatandaş selam verir, adam kafasını bile kaldırmaz, e, habire odunları kesmeye çalışmaktadır. Kafasını kaldırmadan selamı alır, genç adam onun bu tür fazlaca meşguliyetine anlam veremez ve bir iki dakika e, seyreder... Bakar ki yanında baltayı bilemek için biley aleti vardır. Buna rağmen kör olduğu rahatlıkla anlaşılan baltayla adam var gücünü kullanıp odunlarını kesmek için zorlanmaktadır. Amca der, belki e, rahatsız olabilirsin hatırlatmam ama, ama e, söylemeden e, duramayacağım. Yanında e, bileme aleti var, e, baltanın da çok kör olduğu anlaşılıyor çok fazla zorlanıyorsun basit bir odunu kırmak için bile kesmek için bile 5-10 defa baltanı vurmak zorunluluğunu hissediyorsun odunun üzerine birkaç dakikanı ayırsan da şu baltanı bilesen ondan sonra daha rahat odunlarını kessen olmaz mı? Adam kafasını kaldırmadan cevap verir doğru söylüyorsun oğlum ama vaktim yok baltamı bilemeye. Sevgili dinleyiciler, bu vatandaştan, bu ihtiyar oduncudan farkı kalmadı insanımızın. Hangi şey daha önemlidir, hangi şey az önemlidir? Odunları kesmek için zamana ihtiyaç e, hissetmekte ve devamlı odun kesme ihtiyacı hissetmektedir ama... ...usulünü, yolunu, yöntemini bilerek 3-5 dakikasını ayırsa, baltasını bilese, ondan sonra işini daha kolaylaştıracak... Ve zamanını daha bereketli hale getirecek olduğu halde baltasını bileme zahmetine katlanmayı e, lüks kabul ediyor veya zaman kaybı olarak düşünüyor. Daha yorucu, daha zahmetli ve bereketsiz bir zaman harcanmasını zaman darlığından dolayı öne çıkartıyor. Hatta bir kısım insanlar kör baltasıyla bile odunu kesme zahmetine bile katlanmıyor. Lüzumsuz işlere vakit ayırabiliyor da çok önemli işlere vakit ayıramıyor. Öyleyse gelin gönül baltamızı bileyerek işe başlayalım. Haramları kırmak, kesmek için daha önemli görevlerimizi yerine getirmek için asıl esas olan kalplerimizi cilalandırmaktan, parlamaktan, gönül baltamızı bilemekten işe başlayalım. Lüzumsuz nice işlere vakit ayırabiliyoruz, gazetelere, televizyonlara, gündelik işlere, eğlenceye, keyfe, dünyevi e, maişet geçimi için saatler ayırmaya vakit konusunda tereddüt etmiyoruz ama bizi dünyada da ahirette de kurtuluşa götürecek kitabımızı okumak, kitabımıza vakit ayırmak, kitabımızı anlamaya çalışmak, onu hayatımıza geçirmek için gayret etmek noktalarına gelince vakit bulamamaktan, zaman kısıtlılığından şikayet etmeye kalkıyoruz. Aynen bu oduncu hikayesinde olduğu gibi, hatta oduncu kadar gayret bile sarf etmeden daha tembel bir hayatı yeğliyoruz ve esas görevlerimizi ihmal ediyoruz. Gelin şu mübarek günlerde kitabımızı tekrar gündeme alalım, kitaplara iman konusunu ee, evvela kitabımızın ne olup olmadığını iyi bir şekilde anlamaya çalışarak hayat ola, kılavuzumuz olan rehberimiz olan dünyada ve ahirette bizi kurtarmak üzere gökten indirilen e, vahiy kitabımıza yeniden şimdi iniyormuş gibi sarılalım sahip çıkalım Allah'ın gökten indirdiği bizi yüceltmek üzere indirdiği o ...kopması mümkün olmayan sağlam ipe, kulpa yapışıp yükselelim, yücelelim. Bireysel ve toplumsal hastalıklarımızı Kur'an ile Kur'an'ın şifa reçetesiyle düzeltmiş, sıhhate, selamete, sağlığa ulaştırmış olalım. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kelim, alemlerin Rabbi Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitabın en çok söylenen ismidir. Kur'an'ın diğer isimlerinden bazıları da Kur'an'da geçtiği şekilde şunlardır. Zikir, Furkan, kitab Mübin, Kelamullah, Nur, Hüda, Şifa, Mev'iza, e, Musaf gibi daha nice isimler Kur'an için değerlendirilir. Kur'an-ı Kerim 23 senede peyder pey nazil olmuştur. Kitabın hepsi bir defada e, indirilmemiştir. Kur'an bölüm bölüm olarak 114 sureye ayrılır. Bu surelerin hepsi aynı uzunlukta değildir. 50 sayfalık bir sure olduğu gibi bir satırlık surede vardır. Sureler de ayetlere ayrılır. En kısa sure 3 ayet, en uzun sure de 286 ayettir. Ayetlerin uzunlukları da eşit değildir. Bir sayfalık bir ayet olduğu gibi bir, kelimek, bir kelimelikte ayet vardır. Kur'an sayfa adedine göre cüzlere ayrılır. Her cüz 20 sayfadır. Kur'an toplam olarak 30 cüzdür. Her cüz de kendi içinde 4 hizbe ayrılır. Her hizip 5 sayfadır. Dolayısıyla Kur'an'ın fiziki hususlarıyla ilgili bu bilgilerden sonra esas Kur'an'ın içerdiği içeriği, muhtevayı gündeme getirirsek Kur'an'ın konuları karşımıza çıkacaktır. Kur'an ulûhiyet ve ubudiyet konularını esas olarak içerir. Yani tevhidle ilgili iman esaslarını ve Allah'a nasıl kulluk yapılacak, onun emir ve yasakları neler, ona nasıl itaat edilecek bu konuları içerir, anlatır. Rabbimiz ve sıfatlarını, yaratıkları, özellikle de insanı ve onun Rabbi ile diğer yaratıklarla ilişkisini Kur'an ana konu olarak e, ihtiva eder, e, içerir. Kur'an Rabbimizin bize Mesajları olduğu için konuları da kul ile Rabb arasındaki ilişkiler bağlamında kulun varlık alemindeki konumu kendisini yaratan Rabbin özellikleri insanın ilişki içerisinde olduğu ve olabileceği her şeyi genel hatlarıyla ihtiva eder. Yani maddeler halinde sıralarsak Kur'an'ın konuları Allahü Teala, insanlar, tabiat ve evren, rasuller, nebiler, iyi kulların örnekliği. Toplum ve tarih, göremediğimiz fakat etkilendiğimiz varlıklar yani melekler ve cinler gibi. Kötülük örnekleri, isyancı kullar, başta şeytan olmak üzere Firavun, Karun, Ebu Leheb, kafirler, müşrikler, zalim ve fasıklar, münafıklar. Yine helaklar, kıyamet, ahiret, cennet ve cehennem. Yine Allah'ın gönderdiği kitaplar ve onların konuları, insandan yapması istenen emir ve yasaklar, tavsiyeler, yapmaması istenenler, uyarılar ve sakındırmalar, yine bunun yanında dünya, evren ve hayatla ilgili hükümler Kur'an'ın içerdiği konuları ihtiva etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın önemi ve fazileti nice ayetlerle ifade edilir. Bunlardan birkaç tanesini saymaya çalışırsak, Elif Lam Ra, bunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahiy ederek en güzel kıssaları anlatıyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin. buyrulur. Yusuf Suresi 1 ila 2. ayetlerde. Yine İbrahim Suresi'nin ilk ayetleri mal olarak şöyledir. Bu Allah'ın izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve hamde layık olan göklerde ve yerde olanların sahibi Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır denilir. Bu kitap hiç şüphesiz müttakiler için takva sahibi olan Allah'tan korunup sakınanlar için bir rehberdir, hidayettir, kılavuzdur denilir. Bakara suresi ikinci ayette. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, müttakilere de yol gösterme ve bir öğüttür buyurulur. Ali İmran 138. ayette. O halde Allah'ın indirdiği kitap ile, İnsanların arasında hükmet. Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Onların hevalarına, heveslerine uyma. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istemektedir. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar buyurulur. Maide suresi 49. ayette. Andolsun bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü şekillerde açıkladık. Ama insanların çoğu inkar ederek yüz çevirirler buyurulur. İsra suresi 89. ayette. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka veliler edinerek onlara uymayın. Pek az öğüt dinliyorsunuz denilir. Araf suresi 3. ayette. O gün zalim kişi ellerini ısırıp, Keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelene. Keşke falancayı dost edinmeseydim. ''Andolsun ki beni bana gelen Kur'an'dan o sapık insanlar saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız, yardımcısız bırakıyor.'' der. Peygamber, ''Ey Rabbim, doğrusu kavmim, toplumum bu Kur'an'ı terk etmişti.'' diye şikayet eder. Furkan Suresi 27-30. Ayetler Evet sevgili dinleyiciler, Peygamberimizin yarın bizden davacı olmaması için Kur'an'ı terk edilen okunmayan mehcur bırakılan bir kitap haline getirmemeli onu sık sık anlamını meal ve tefsirlerden öğrenmeye gayret ederek öğrendiğimiz anlamları da kendi nefsimizde yaşamaya çoluk çocuğumuza yaşatmaya topluma hakim kılma gayretini vererek kitabımıza sarılmalı onu dost doğru bir şekilde öğrenmeye okumaya ve yaşamaya gayret etmeliyiz Evet sevgili dinleyiciler, şu ayetlere bir dikkatle göz atalım. ''Bu Kur'an Allah katındandır, Allah'ındır. Ondan başkasına nispet edilemez. Ancak O, daha önceki inen kitapları tasdik edici ve hükümleri açıklayıcı, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur.'' Yunus 37. ''Onlar hala Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi?'' Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı muhakkak ki içinde birbirini tutmayan çok söz ve ifadeler bulurlardı. Nisa suresi 82. ayet. Bu Kur'an sana hükmünde hikmet sahibi olup her şeyi bilen Allah katından veriliyor. Nemil suresi 6. Bu Kur'an Rahman Rahim tarafından indirilendir. Fussilet 2. O bir şair sözü değildir, bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilendir. Hakka suresi 41-43 ila Evet, Kur'an'ı indirmek, onlara uygun bir kitap vermek ancak Allah'a ait bir durumdur. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu çok net şekilde Kur'an tarafından bildirildiği gibi insanın Kur'an'a baktığında zaten bir insan kelamı olamayacak kadar her yönüyle mucize olduğunu rahatlıkla insanlar anlayabilir, değerlendirebilir. Dolayısıyla bu sadece iman etmek durumunda olduğumuz bir esas olmakla kalmaz, aklımızla da rahatlıkla Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu, onun eskimeyen hükümleri olduğunu 1400 küsür sene önce indirildiği halde hala yeni indirilmiş gibi canlı ve taze olduğunu onun emir ve yasaklarının hala kıyamete kadar da geçerli olmak üzere insanların dünyasını da ahiretini de kurtaracak muazzam esaslar içerdiğini rahatlıkla insanlar anlayabilir. Bu kitabın Allah'tan geldiğinde şüphesi olanlara Kur'an la raybe fih ifadesini teyit etmek için yukarıdaki ayetlerle e, vurgu yapmıştır. Dolayısıyla o Şüphesiz olarak Allah'ın kitabıdır, Allah'tan gelmiştir. Dolayısıyla bu konuda en küçük bir tereddüt söz konusu olmaz, olmamalıdır. Evet sevgili dinleyiciler, bu kitap öyle bir kitaptır ki, Elifle Amra, bu öyle bir kitaptır ki insanları Rablerinin izniyle, karanlıklardan nura, her şeye galip ve hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarmak için, indirilmiştir. buyrulur İbrahim suresinde Yine Zümer suresi 39. ayetin meali şöyledir O Kur'an sizi karanlıklardan nura çıkarmak için Apaçık ayetler olarak kuluna peygambere indirilmiştir Dolayısıyla bu kitabın indirilmesi Bu ayetlerde insanı karanlıklardan nura Aydınlıklara çıkarmak için indirildiği vurgulanır Dolayısıyla bu çıkış Allah'ın izniyle ...Kur'an ve salih amelle, yani çaba ile gerçekleşecek bir durumdur. Zulümattan nura çıkarmak için ifadesi, bu kitabın niçin gönderildiğini en veciz bir şekilde açıklamaktadır. Kur'an'a göre asıl olan, toplumun karanlıklardan aydınlığa çıkmasıdır. Faziletli toplumun inşa edilmesidir. Bu arada fertler, bu mücadele esnasında yetişip, ahlaki faziletlerle donanacaktır. Kur'an olmadan insanların karanlıkları bitmeyecek... Hep el yordamıyla bir şeyleri arama durumunda, eğer arayış içindeyse olacaklar. Işık ve nur olmadığı için esas bulunacak şeyleri hakkıyla bulamayacaklardır. Evet, bugün ve e, bugünkü toplumları Kur'an nuru aydınlatmıyorsa, insanlar e, esas bulunacak şeyleri, esas okunacak şeyleri, esas yaşanılacak hükümleri, esas uyulacak, itaat edilecek esasları bilemiyor, bulamıyor demektir. Bugün fert ve toplumları kitap yönlendirmediği için e, insanlar karanlıklar içerisinde e, bocalamakta, huzursuzluğun birini bırakıp başka bir e, probleme dalmaktadır. Vatandaşa kitapsız denildiği zaman e, belki rahatsız olmakta, tavır almakta, bunu hakaret kabul etmekte ama maalesef nice insanımız Kitabın hükmüyle yaşamayı kendisi için önemli görmüyor. Bu sözü hak edip etmediğini yeterince düşünmüyor bile. Evet, cahiliye toplumu kitapsız bir toplumdur. Kur'an'ı yeterince okumaya çalışmayan, onun emir ve yasaklarını öğrenmeye ve tatbik etmeye çalışmayan insan da maalesef kitapsız bir e, şahıstır. Öldükten sonra sorulacak soruların Birinin kitabın ne olduğunu hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da buna şahitlik yapar diyor Yasin suresinin 65. ayeti. Dolayısıyla bugün bir et parçası olan dilimiz konuşurken yarın Allah dili mühürleyecek. Yine bir et parçası olan eller, ayaklar ve vücut organları konuşacaktır. O zaman... Davranışımız nasıl ise ahirette kabirden başlayarak o şekilde sorulara cevap vermiş olacağız. E, yalan işlemeyecek, dilimiz hatta kilitlenmiş olacaktır. Kitabın ne sorusuna da o zaman insan diliyle değil davranışıyla hangi kitabın hükmüne uyduysa o kitabı cevap olarak gündeme getirecektir. Yani... Kabirde ve ahiretteki kitabın ne sorusuna o gün ellerimiz gözlerimiz falan gazete falan televizyon kanalı falan roman veya falan kitap diye gündeme getirebilecektir. Yani kitabımız diye iddia ettiğimiz Allah'ın kitabı yerine bizim hayatımızda yön veren bizim ee, esas Allah'ın Kur'an'ından daha fazla okuyup baktığımız, etkilendiğimiz, uyduğumuz, yöneldiğimiz, itaat ettiğimiz ne ise vücudumuz yalan söylemeyeceğinden o kitabı gündeme getirip değerlendirmiş, ifade etmiş olacak olacaktır. Kitabım Kur'an sözü bir tekerleme ve bir iddiadan ibaret mi yoksa tümüyle yaşayışımıza yön veren bir gerçeği mi yansıtmaktadır? Bu belki bugün yeterince değerlendirilmiyor ama... Yarın kabirde ve ahirette hangi kitap bizi daha fazla yönlendiriyor, daha fazla etkiliyor ve hangi kitaba daha fazla müracaat ediyorsak ister istemez kitabımızın o olduğu gündeme gelecek ve o şekilde değerlendirme neticesinde bize davranılmış olacaktır. Sevgili dinleyiciler inanmak inandığını yaşamaktır. Ateşin yakıcı olduğuna inanan kimse kolay kolay elini ateşe uzatmaz. Dolayısıyla kitabının Kur'an olduğunu kabul eden, Allah'ın insanları kurtarmak için kitap gönderdiğine inanan bir kimse, her şeyden önce nasıl yaşaması gerektiğini, dininin hangi hükümleri, hangi esasları içerdiğini Allah'ın kitabından öğrenir. O kitap sadece dua etmek, sadece namaz kılarken okunulacak ee, anlamsız ifadeleri içermemekte, insanın dünyada nasıl davranırsa, dünyada ve ahirette kurtulacağını bildiren hükümler içermektedir. O yüzden sevgili dinleyiciler, insanın yaşama kılavuzu durumunda olan, dünyada nasıl yaşarsa, kurtuluşa ereceğini içeren hükümleri bildiren kitabını, insan her şeyden öne çıkartmalı, diğer kitaplardan, Diğer kanallardan, diğer uğraştığı esaslardan çok daha fazla Kur'an ile haşır neşir olmalıdır. Bugün paralar kitabın yerini tutmuş. Bugün gazeteler, kitaplar, televizyon programları, futbol maçları, eğlence unsurları, şarkılar, türkeler kitaptan çok daha fazla insanı etkileyecek şekilde insanı yönlendiriyorsa. E, kitabım Kur'an ifadesinin e, ne kadar gerçekçi olup olmadığı yeniden insan kendi hayatında Kur'anın yerinin sorgulanmasıyla değerlendirilmesi lazım. Evet sevgili dinleyiciler, tüm peygamberler Allah'tan getirdikleri kitapların ana fikri olarak insan oğlunu ülûhiyet ve ubudiyet konusunda aydınlatmayı öne çıkartırlar. Dolayısıyla kitapların ana konusu Allah'ın üluhiyet konusunu, iman esaslarını içermesi ve o Allah'a nasıl kulluk yapılacağını bildirmesi şeklinde özetlenebilir. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirilişinden bugüne kadar binlerce, milyonlarca sene geçmiş ve insan nüfusu bugün 7 milyara kadar ulaşmıştır. Bugün diri olanların rakamıdır bu. Ölü olanlarla birlikte insan oğlunun sayısını hesap etmek mümkün değildir. Sayısız insanlar yaşamış, kıyamete kadar da yaşayacaktır. Geçmişte yaşayıp ölenler eklenince milyarları bulmaktadır. Allah yeryüzünü hiçbir zaman rehbersiz ve kılavuzsuz bırakmamış. Daima elçi olarak peygamberleri göndermiş ve o elçilerle de Kitaplar göndererek insanlara yol göstermiş, hidayet etmiştir. İnsanları başıboş bırakmamıştır. Ben akıl verdim, doğruyu bulun diyebilirdi. Ama peygamberler göndererek, onlara kitaplar vererek, insanlara yardımcı olmuş, nurunu, hidayetini, kılavuzluğunu göstermiştir. Kitaplar bu rehberliğin yazılı metinleridir. Allah'ın insanlara çağrısı ve onlar için gösterdiği hayat tarzı, ilahi kitaplara kaydedilerek insanoğlunun elinde vesika olarak bulunması sağlanmıştır ancak bu rehberlik en son Kur'an ile sona ermiştir artık bir daha peygamber gönderilmeyecek bir daha başka bir kitap da gelmeyecektir artık insanlık son Resulün getirdiği Kur'an'la yükümlü olacaktır o yüzden sevgili dinleyiciler Kur'an'ı çok iyi tanımak iyi bilmek onu metin olarak okuyabilmek mana olarak da e, manasını meal ve tefsirlerden öğrenmeye çalışmak, müminlerin, kitabım Kur'an diyenlerin birinci derecede görevleri arasındadır. Kur'an, Hazreti İsa'dan 610 yıl sonra yeni ve son bir peygamber olan Hazreti Muhammed ile başlayan Zulümattan Nura Çıkış Hareketi'nin Kılavuz kitabıdır. 23 yıl süren bir devrim hareketinin yol gösterici metinlerinin yani ayetlerinin bir araya getirilmesiyle yani mushaf olarak sayfalar halinde bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir kitaptır. Bu açıdan Kur'an 23 yıllık bir toplumsal değişme mücadelesi içinde e, anlaşılabilir. Ayetlerin inmesiyle beraber Resulullah harekete geçmiş, içinde yaşadığı toplumu bu ayetlerle değiştirmek için gece gündüz çalışmıştır. İnsanları karanlıklardan, zulümattan, şirk bataklıklarından, Çocuklarını bile diri diri toprağa gömelecek kadar azgınlıklardan, fuhşiyat ve içki gibi puta tapmak gibi nice akılsızlıklardan e, Allah'ın nurlu yoluna dünyada da şerefli bir şekilde yaşayacakları, ahirette de büyük ödüle mükafaata erecekleri yola e, kılavuzluk yapmak için e, Kur'an rehberlik yapmış ve peygamber de o Kur'an'ı insanlara tebliğ etmekle yetinmemiş, en güzel şekilde onu nasıl yaşayabileceğini insanlara hayatıyla örnek olarak açıklamıştır. Evet Resulullah çağrıda bulunarak kendi doğup büyüdüğü Mekke'de insanları Kur'an'a davet etmiş. Kur'an'ın öğrettiği esaslara davet etmiş. Ama insanların çoğu ona Mekke'de itaat etmediği için Kur'an Mekke'de hakim olamamış. Orada... İstenilen bir devlet ikame edilememiş, Medine'de yankı bulmuştur. Orada toplumun lideri olarak peygamberliğine devam eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 10 yıl içinde insanlık için örnek bir toplum modeli kurmuştur. Bu esnada yüzlerce ayet nazil olmuş, ilk günden son güne kadar harekete sürekli Kur'an rehberlik etmiş, insanları vahiy yetiştirmiş ve Bireyleri cemaatlere, cemaatleri de muazzam bir devlete e, yöneltecek bir hareket metodunu vurgulamıştır. Resulullah da bu hareket metodunu uygulamış, ayetlerin pratiğe geçirilmesinde Kur'an'ın mücessen bir ifadesi, muazzam bir örneği olmuştur. Kur'an peygamberimizin en büyük mucizesidir. Diğer mucizeler belirli bir zamanda ve belirli bir yerde yaşayan sınırlı sayıdaki insanın şahit olduğu Olağanüstülükler olduğu halde, Kur'an sevgili dinleyiciler, her coğrafyada, peygamberden sonra her tarih diliminde yaşayanlar için apaçık görülebilecek bir mucizedir. Edebiyat yönüyle mucizedir. Denzerinin bir daha yazılamayacağı şekilde bir mucizedir. Peygamberlere e, gönderilen mucizelerin en ön sırasında olan herkesin rahatlıkla görülebileceği bu mucize, Problemlere çözüm getirip ölümcül hastalıklara şifa olduğu için bir mucizedir. Evrensel hakikatleri içermesi yönüyle bir mucizedir. Değiştirilmesi gerekmeyen, eskimeyen, en adil kanunları, hükümleri içermesi yönüyle mucizedir. Tarih, coğrafya, cinsiyet, maddi farklılıklara rağmen tüm insanları her yönüyle kuşatması, her topluma ve her bireye çıkış yolları göstermesi yönüyle Kur'an büyük bir mucizedir. Okunmasıyla, kolay öğrenmesiyle, okunuşunda ruhları arındıran, dinlendiren ahengiyle, ruhları huzura kavuşturan, gönülleri titreten nameleriyle bir mucizedir. En çok okunan kitap olması, en çok ve en kolay ezberlenen kitap olması yönüyle bir mucizedir. Anlamlarının derinliğiyle bir mucizedir. En doğru, en güzel kelam olması, bıktırmaması, okunduğu müddetçe, daha fazla daha çok okundukça Güzelliğinin artması Anlamlarının derinleşmesi yönüyle Mucizedir Bitmeyen hazineleriyle Gaybden verdiği haberlerle mucizedir Onun mucizelikleri sayılıp bitirilemez Bütün mucizelerinin yanında Kur'an tarihin akışını Değiştirmiş En köklü değişiklikleri gerçekleştirmiş En sağlam nizamı oluşturmuş Pratikte muhteşem Meyvelerinin görüldüğü her isteyene nimetlerini sunan Bir muazzam ağaç şeklindeki mucizedir Kendisine yönelenlere Sırlarını açan Hazinelerini saçan Gökten inen muazzam bir sofradır Kur'an-ı Kerim Göklere doğru tıran, tırmanmak Yükselmek isteyenlere Allah'ın uzattığı kopmaz bir iptir Tarihin şahit olduğu en büyük devrim Sevgili dinleyiciler Kur'an'ın gerçekleştirdiği inkılaptır Kur'an kişileri kısa zamanda Tepeden tırnağa değiştirdiği gibi toplumları da nuruyla ihya etmiş, diriltmiş, değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Fert planında söz gelimi Ebu Cehil'in samimi bir arkadaşı, eli silahlı katil adayı Ömer, peygamberi öldürmeye giderken kendisi Kur'an'la dirilmiş, dinlediği Kur'an onu bir anda değiştirivermiştir. Kızını toprağa diri diri gömen Ömer, Kur'an sayesinde insanları diriltmeye çalışan, onları ihya eden, karıncayı bile ezmemek için yere dikkatli basan merhamet ve adalet timsali Hazreti Ömer oğlu vermiştir. Fert planında tek tek yaşanan Ömer gibi sayısız örnekler yanında Kur'an toplumu da, düzeni de kökten değiştirmiş, devrime güzel değişikliklere ulaştırmıştır. Kabile halinde yaşayıp sık sık birbirlerine saldıran o güne kadar tarihte ciddi hiçbir varlık gösteremeyen, devlet ve medeniyet nedir bilmeyen, tabir caizse baldırı çıplak insanlar, Kur'an'ın gerçekleştirdiği muazzam inkılap sayesinde çok kısa bir zaman içerisinde üç kıtada at koşturan en büyük devlet ve en büyük medeniyet olmuştur. Evet sevgili dinleyiciler, gerçek anlamda çağ kapatıp çağ açan sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an çağ kapatıp çağ açmıştır. Hemen her konuda olduğu gibi cahiliyenin çağ anlayışı da cahilcedir. İnsanlığın hattındaki en büyük fay kırılmasını hakkı görmek istemediği için görmezden gelip farklı çağ anlayışını zanna ve uydurmalara dayanarak cahiliye, çağ diye değerlendirir. İslam'ın çağ anlayışı tevhid mücadelesini yansıtan olaylarda Vahyin verdiği doğru haberler ışığındadır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir. Ülül azım denilen büyük peygamberler de çağ kapatıp çağ açmış devrimci liderlerdir. Nuh tufanı o tarihte ve sonraki etkileriyle yeni bir çağı belirler. İbrahim aleyhisselam putperest çağa destansı meydan okumaları ve mücadeleleriyle tevhid çağını yeniden oluşturan inkılabın köşe taşıdır sevgili dinleyiciler. Musa Aleyhisselam destansı meydan okumaları ve Firavuna karşı mücadeleleriyle tevhid çağını yeniden oluşturan inkılabın merkezi konumundadır. Evet diğer pe peygamberler de öyle ve en büyük inkılap Kur'an'ın yaptığı inkılaptır. En büyük inkılapçı da Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Kur'anla cahiliye çağı kapanmış mutluluk çağı dediğimiz asrısı adet başlamıştır. Kur'an'la birlikte Kur'an'ın oluşturduğu yeni çağın adı Saadet Asrı. İnkılapçı is insanın ismi de Müslümandır artık. Diğer devrimler adına inkılap bile denilemeyecek basit, sınırlı, sahte, avutucu değişimlerdir. Daha doğrusu zindanları değiştirmenin adına devrim denilmeye başlanmıştır. Karanlıklar, zulümler, zindanlar arasında değişikliğin adına e, devrim, Küçük değişikliklerin veya tahmine ya da uydurmaya dayanan zaman dilimlerinin adı çağ denilmiştir. Ama aslında esas değişim Kur'an sayesinde peygamberimizle birlikte başlamış ve kıyamete kadar insanların güzele, doğruya, iyiye doğru değişmesi devrimi de ancak Kur'an sayesinde gerçekleşebilecektir. İnsanlık bugün bilmem kaçıncı cahiliye çağının karanlıklarında yaşıyor. Kur'an'da cahiliye kelimesi, bugünün asrını da ifade edecek şekilde kullanılır. Dolayısıyla Kur'an cahiliyeyi bir hayat felsefesi, bir taassup olarak değerlendirir, bir hayasızlık olarak vurgular, bir devlet anlayışı, cahilce bir yaşayış, cahiliye hükmü olarak vurgular. Bütün bunlar bugün için, bugünkü modern yaşam biçiminde her şeyiyle, eski dönemi aratmayacak şekilde olduğundan bugün de Kur'an'a göre insanlık cahiliye asrını yeniden yaşama durumundadır. Cahiliyenin temel vasıflarından kölelik de hala hükmünü sürdürmekte. İnsanlar bugünkü modern cahiliyette şeytanın, nefislerinin heva ve heveslerinin köleliğini Allah'a kulluğa tercih edebilmektedir. Evet, dolayısıyla bütün bu cahiliyeden bütün bu köleliklerden kurtulmak için insanın yeniden Kur'an'ın nuruyla aydınlanması, Kur'an'ın hayat veren e, nefesiyle e, dirilmesi e, gerekmektedir. Kur'an aynı Kur'an olduğuna göre bugünkü cahiliyeyi niye değiştiremiyor diye sorulabilir. Bugünkü insanlar Kur'an okudukları halde niçin karanlıklardan sıyrılıp değişik bir kimliğe bürünemiyor, dünyaya medeniyet saçamıyor... Ekonomi yönüyle, ahlak yönüyle, efendilik yönüyle, huzur yönüyle insanlığın kurtarıcısı olmaya aday gözükemiyor Müslümanlar. Niye denilebilir? Yani Kur'an niye artık insanları değiştiren bir inkılap yapamıyor? Ee, Kur'an değişmemiştir sevgili dinleyiciler ama Kur'an okuyanlar başkalaşmıştır. Dolayısıyla Kur'an'a yönelme, Kur'an'ı okuma, Kur'an'a yaklaşma değiştiği için insanlar... Kur'an'dan yeterli bir şekilde yararlanamamakta. Kur'an, insanı değiştirememekte de değil, insan Kur'an'la değişmek istememektedir. Kur'an anlayışı, Kur'an'a bakış, Kur'an'a yaklaşım değişmiştir. Kur'an aynı Kur'andır, Kur'an değişmemiştir ama, Kur'an'a yönelmesi gereken insan, Kur'an'a sahabe gibi yönelmiyor, sahabe gibi yaklaşmıyor. Çeşme 1400 yıldır akmaktadır bugüne kadar onun hayat veren lezzetli suyunu içenleri Kur'an çeşmesi suladığı, nimetlendirip dirilttiği gibi hala canlandırmaya, rahmet suyunu sunmaya devam etmektedir. Ama biz kabımızı o çeşmenin altına tutmuyor, çeşmeden yararlanmayı bilmiyorsak suç çeşmenin suyunda değil, çeşmede değil bizdedir. Karanlıklarda yaşayan insan çeşmenin yolunu unutmuş olabilir ama çeşmenin suyundan az da olsa tatmış olanların yapmaları gereken büyük görevleri vardır. Kur'an'ın hayat verici, güzel suyunu az da olsa içen insanlar, Kur'an'ı tanıyan, Kur'an'a inanan, Kur'an'ın manalarını az da olsa bilen insanlar gece gündüz durmadan insanları hayat veren o suya kavuşturmak, ulaştırmak için, çok gayret etmeli emri bil maruf nehyanil münker görevini kuşanıp davet ve tebliğ hizmetinde koşturmalıdırlar. Hele o çeşmenin yanı başındaki yangınları fark eden itfaiyeci durumunda olan davet ve tebliğci görevini yapmıyorsa, karanlıklardan yararlanarak yangını çıkaran ve değişik araçlarıyla yangını körükleyenler kadar, o yangını söndürmeyen itfaiyeci konumundaki insanlar da suçlu değil midir sevgili dinleyiciler? Kendilerini ve toplumlarını değiştirmek isteyenlere Kur'an yardıma hazırdır. Referansları örnekleri ortadadır. Değişim ve dönüşüm projelerini kendisine yöneleceklere sunmaya, yol göstermeye, yollarını aydınlatmaya hazır beklemektedir. Eğer toplumsal problemlerden şikayet ediyorsak, ekonomide problemler olduğunu değerlendiriyorsak, ahlaki yozlaşmaların farkına varıyorsak, çoluk çocuğumuzun iyi yetişmediğini düşünüyorsak, okulların çıkmazlarını, sokakların açmazlarını, devletlerin problemlerine şahit oluyor, görüyorsak, öyleyse Kur'an'ı yeniden okumalı, yeniden ona yönelmeli ve Kur'an'ın reçetesiyle kendimizi ve insanları her türlü hastalıklardan arındırmak için Kur'an eczanesine müracaat etmeliyiz. Bir ilacın şifaya vesilesi, vesile olması için, o ilacın kullanılması gerekmektedir sevgili dinleyiciler. Sadece reçetenin veya prospektüsün okunmasıyla şifa beklenemez. Kur'an elbette şifadır. Yunus suresi 57, İsra suresi 82. ayetlerde ifade edildiği gibi. Hem ferdi hastalıklarımıza, problemlere, streslere, buhranlarımıza, hem de sosyal kargaşalara, devletlerin siyasal yönüyle problemlerine Kur'an en muazzam bir şekilde şifadır. Evet bunun böyle olduğu sayısız deney ve tecrübelerle kanıtlanmış tarihi ve bir güncel bir vakadır. Kur'an'ın şifa olduğu. Aynı ilaç bayatlamadan, bozulmadan duruyor. Raflarda kabından açılmadan tutuluyor. Uygulayacak hastalıkları bekliyor. Ama Kur'an'a biz müracaat etmiyorsak, onu sadece anlamını bilmeden okunacak bir dua kitabı gibi değerlendiriyorsak, kabahat o ilaçta, o ıı, şifa ...reçetesinde değildir sevgili dinleyiciler. Öyleyse... ...Kur'an okuyor veya dinleyer olmamız... ...tek başına bizi aldatmasın. O ilahi kelamı okurken... ...dinlerken, üzerinde düşünürken... ...sahih bir niyet taşıma gereği de unutulmasın. Bilelim ki Kur'an'a gerçekten muhatap olmamız... ...doğru bir niyetle... ...samimiyet ve ihlasla ona yönelmek... ...şartına bağlanmış... ...ve Kur'an'ın... E, ...reçetesinden yararlanmak için... ...onu hayatımızda... E, ahlaki, sosyal ve her türlü yaşayışımızda baş tacı edilmek için e, tekrar Kur'an'a yönelmemiz gerekmektedir. Bizzati Kur'an'ın tarifiyle, alemlerin Rabbinden gelen, insanları hidayete erdiren, hakkı batıldan ayıran, sonsuz hikmetler yüklü olan, sonsuz derecede kerim bir ezeli e, kelam olan Kur'an-ı Kerim e, yeniden e, okuyacak, kendisiyle amel edecek, kendisiyle ...toplumu güzele, hayra doğru değiştirecek insanları beklemektedir. Peygamberimizin ahlakı Kur'an'dı diye tarif edilen Ümmi Nebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendi hayatıyla Kur'an'ın bu sıfatlara hakkıyla masar olduğunun en muazzam delillerinden biridir. Ondan aldıkları hidayet dersiyle bütün insanlık tarihine kulluk örnekleri sunan sahabiler de... ...Kur'an için önemli referanslardan... Kur'an'ın e, toplumları nasıl değiştirdiğine şahitlik yapan delillerdendir. Ve her biri ondan aldığı hakikat nuruyla kemale eren milyonlarca e, salih insanlar, takva sahibi insanlar, alim insanlar, hayatları onunla nurlanan yüz milyonlarca mümin de onun bu güzel özelliklerinin e, şahidi ve delilidirler. Fakat bizatihi Kur'an muhatabı olan bizleri, kendisine sahih bir niyetle, sağlam bir inanç ve itikat ile samimiyet ve ihlas içinde muhatap olma konusunda uyarmaktadır. Mesela Kur'an-ı Kerim, Ali İmran suresinin 7. ayetinde sevgili dinleyiciler, kalbinde kaypaklık taşıdığı halde saptırma ve fitne için Kur'an okuyanların varlığına dikkat çeker. Bir sonraki ayette ise hidayet bulduktan sonra kalbimizi eğritmenin mümkün olduğunu bildiren bir dua ile yüz yüze geliriz. Dolayısıyla böyle bir tehlikeye karşı insan acziyet ve tevazu içinde Rabbine sığınma durumundadır. Ey Rabbimiz bize doğru yolu gösterdikten sonra kalbimizi kaydırma, bize katından rahmet ver, gerçekten her şeyi veren sensin denilir. Dolayısıyla bütün bunlar şu hükümleri e, açıklar. Kur'an gerçekten alemlerin Rabbi namına indirilen ilahi bir hitaptır. Bütün kainatın sahibi, bütün mahlukatın haliki olan Allah adına bir ezeli konuşmadır. Hakim, kerim ve rahim bir Rabbin kelamı ezelisi olarak sonsuz hikmet ve kerem ve rahmetle yüklüdür. Furkandır, doğruyla eğriyi, hakla batılı ayırt edecek bir terazidir, ölçüdür o. Mucizil beyandır, en güzel, en tesirli, en etkili, en belir, en doğru, en güzel sözlerin mecmudur. Dolayısıyla onu okumak okumaların en güzelidir, onu dinlemek dinlemelerin en güzelidir, onunla düşünmek tefekkürün en güzelidir, ona göre yaşanan bir hayat hayatların en güzelidir. Tüm bunlarla birlikte unutulmaması gereken husus eşsiz bir hidayet rehberi olan Kur'an'ın dost doğru okunması ve hayata yansıyacak şekilde manalarının öğrenilmeye çalışılması ve ihlasla samimiyetle hayata yansıtılmasıdır. Kur'an'dan öğrendiğimize göre ona yönelirken dikkat edeceğimiz hususlar iyi niyettir. Şeytandan ve şeytani düşüncelerden sığınmaktır. Kur'an'a temiz olarak dokunup yaklaşmak, temiz niyetlerle ona yönelmek, Kur'an'a kulak verip onu dinlemek, susmak, onu tane tane üzümseyerek okumak, anlamlarını değerlendirerek, onu hayatımıza geçirmek gayretiyle, e, samimi bir niyetle ona Müracaat etmektir. Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Bildirdiği hayırlı amelleri yapan müminlere kendileri için pek büyük mükafatın olduğunu müjdeler. İsra suresi 9. ayette ifade edildiği gibi. inanmak ve kanunlarına göre yaşamak mecburiyetinde olduğumuz Kur'an'ı biraz daha iyi tanımak lazım. Nedir Kur'an? Kur'an Allah'ın insanlığa son peygamber ve önder olarak gönderdiği Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail isimli melek aracılığıyla yüce Rabbimizden vahiy yoluyla alıp insanlığa sunduğu hayat nizamıdır. Hayatın başlangıcı ve sonucunu açıklayan ayetleri sunduğu hayat kanunları felaket ve mutlulukla neticelenen yaşayış şekillerine ait tarihi belgeleri, kainatla ilgili ilmi mucizeleri, Hakkı batıldan ayıran düsturlarıyla Kur'an-ı Kerim bütün akıl sahipleri için bir hidayet kaynağıdır. Hepimiz e, Kur'an'ın nurlu izinden e, gitmek için bu mübarek günleri fırsat bilelim. Okumasını bilmeyenler e, Arapça metnini okumaya çalışsınlar. Bilenler maal ve tefsiriyle anlamını mutlaka beraber metniyle birlikte okusunlar. Ve okuyanlarımız da mutlaka öğrendiklerini hayatında yaşamaya gayret etsin. Her gün Kur'an'ımızla Kur'an'ı öğrenmek ve yaşama gayretiyle geçsin ve bu anlayışlarla günlerimiz mümince, müslümanca değerlendirilsin. Bu temenni ve dua ile sözlerime son veriyor. Haftaya buluşmak temennisiyle hoşça kalın, hayırla ve güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.